Evet. evet, tamam. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Şu an konumuz bidat. Şimdi e, bidatın bir bendeki çağrışımı var, bir de muhatabımdaki çağrışımı var. Tamam hocam? Ben muhatabım bidatı nasıl bilir, nasıl anları öğrenmezsen bilmezsen, ben bu ürünü ona satamam. Önce bidat niye muhatabım ne anlıyor, onu bileceğim. İkincisi bidatın benim katımdaki ateş derecesi onun katında yok. Tam bir serinlik var. O zaman bidat deyince bana ateş aklıma geliyor. Çekiniyorum. Çok caydırıcı bidat kelimesi Bana bende çok caydırıcı bir etki yapıyor. Yani şirk gibi, küfür gibi bir şey yani. Cehennem hocam. Ama muhatabım için bidat yani birileri haseneyi öğretmiş ona artık öne açık. İstediğini yükte hasene. İstediğini yükte hasene. Tamam hocam. Sen istediğin kadar hasene yok de. Adam diyor ki ya iki leket fazla ne var ki bunda diyor. Orada bir domuz eti görmüyor. İşki görmüyor. Bir koku alamıyor orada. Tamam hocam? Tamam abi. Sen de çok zor oluyor. Bak selef alimleriniz böyle diyor. Adam selef, alim böyle. Onun bir şey var. Ondan başka tanımıyor. Tamam hocam? O zaman bir ür bu ürün böyle satılmıyor. Tamam. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bilatın tanımını sen bu işi bilenlere anlatırsın. Dersin ki işte dinle sonra ortaya çıkılmış yeni bir şey. Üretilmiş yeni bir şey. E muhatap din bilmiyor sonrayı bilmesi için öncesini bilmesi gerekir. Yeni bir şey, yeni eski yani bu bir din. Adam korkuyor. Şu tanın arasına girsin. Tamam mı hocam? Ve seni anlamakta zorluk çekiyor. Ben ona diyorum ki şimdi boş bir bardak alıyoruz hocam. Boş bir bardan üzerine İslam yazıyoruz. Bak ciddi ciddi boş bir bardak getiriyoruz hocam. Daha sonra büyük bir sürayı getiriyoruz. Buna da Kur'an ve sünnet diyoruz. Tamam hocam? Ve ağzına kadar dolduruyoruz. Ama full dolu, hiç boşluk yok. Yani bir damla döksek dışarı taşacak. Ve diyoruz ki Allah-u Teala İslam'ı neyle doldurdu arkadaşlar? Kur'an ve sünnetle doldurdu. Burası İslam'ın içi, burası İslam'ın dışı. Tamam hocam. Ben diyorum, yarabiliyorum, burada ne var acaba diyorum. Sabah namazı kaç rekat burada var? Neler okuyacaksın burada var? Tuvalete gidip nasıl gideceksin, Ne okuyacaksın? Çıkarken ne okuyacaksın? Gece namaz nasıl kılır? Ne okunur? Kabir ziyatları şunları bunları. Tamamı bunun içine var hocam. Evet. Yani eksik yok yani. Bir şey tamam. Allah diyor ben dininizi Kemal Erdindir. Yani neyle doldu istamaklıyım? Kur'an ve Süratı Kur full doldu. Tamam. Sen diyorsun ki Allah'ım diyorsun ben Fatiha süresini okuyacağım. Fatiha süresi bu dinde var. Ama ben bunu secdede okuyacağım. Sesli bir şekilde. İşte bu yeni bir şey. Ve şöyle bir beyaz bir taş alıyoruz hocam. Bunu İslam'ın içine bakıyor. Bakalım İslam kabul edecek mi? Atıyorum. Burada su dışarı dökülüyor. Yani sen taş içeri girdi. İslam'ın içine girdi. Şurada su döküldü. Dökülen ne hocam? Kur'an'a sünnet. Kur sünnet. Yani sen şu mesajı verdin bilmeden. farkında olmadan <gülüyor> ama iyi niyetle. Allah bu dini sen de dolduruyorsun, ben de dolduruyorum. Kimidir kim koyuyoruz. Sen diyorsun ki böyle ben diyorum ki böyle. E senin bazı hükümlerini beğenmedim. Eksik kaldı. O yüzden bu yeni bir şey. Bak. Sonra yani sahabe yapmadığı için sonra oluyor. Hı hı. Tamam hocam. Evet. Ve bu ama Fatiha var, inkar etmiyoruz. Ama o zaman diliminde Fatiha yok. İşte buna sonradan yeni bir şey diyorlar. Ve sen bunun için de döksen yeni olarak Kur'an sünnet dışarı gidiyor. Alimler diyor ki her bir daha Kur'an sünneti böyle öldürür. Acaba. Çünkü sen dışarı attın balığı tabiri ise O gitti yani. Peki hiç mi eklemeyeceksin? Boş yeri varsa ekle. Ama boş yeri. Olsa canın, dükkan senin. <gülüyor> Ama boş yer yok. Evet. Tamam hocam. Burada sen bak yaptığın tahribatlara bak. Allah'ım sen bize bir peygamber gönderdin Aleyhisselam. O bize bazı şeyler öğretiyor. Ama yetersiz kaldı. Bak hocam, bir sen yetersiz kalan birini bize seçtin. Sen hata yaptın. Seçim hatası, Haşa. Allah suçlanıyor. Peygamber suçlanıyor. Sen ön plana çıkıyorsun. Sen de İslam'ı doldurdun ya Rabbi. Ben de doldurdum. Aramda fark yok ki. Haşa. Şimdi sen bir tane attın buraya taş. Ben de kurbanda bir bidat attım. Hocam taş yığını İslam hepsi dışarı gitti. Allah seni buna razı olur mu? Yani hak boşalıyor, onun yerine batıl dolduruluyor. Çünkü Allah diyor, kanı benim senin yani için bir de ben de kanı Peki yani. bunun full dolu olduğuna dair şu ayet bizim için delil olsun. Tamamladı. Şey. Er yevme ekmeltü kemal tam Eksik yok. Ha, alim diyor ki, Alimler diyor ki, hocam bir şey tamsa <gülüyor> orada boşluk yok demektir diyor. Yani bir açık kapı yok demektir <gülüyor> diyor. Şimdi bu örneği destekleyici harika bir örnek var hocam. Böyle, bal gibi, şu bal var hocam. Hakiki o, bal. Hakiki he? bal gibi evet, bir örnek var. bal var, bal da iyi. Allah lisesi. Ya Rabbi, ben kardeşlerimi seviyorum. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi hocam, ben diyorum ki, ey Müslümanlar, ey dostlarım ve ey düşmanlarım diyorum. Tamam Bana ulaşmanız için ben gittim Türkcell'de bir hat aldım, numara aldım. 0532 274 25. Yani kayıt yapıyorum. Tamam, sonra e orada, orada bip yapacağım. Hani tamam. dediniz ya şey, reklama Hı -hı. girmesin diye. Yani. Tabi bip yapsın. Tamam bip yaparsın hocam. <gülüyor> evet, evet Tamam. Şimdi şu rakamı ben seçtim. Kimse de danışmadı. Bana dedi ki Fecih Bey dedi. Şunu hangisini seçersin? Hı -hı. Ben şunu seçiyorum dedim. Yani sonu 46 ile bitiyor. Yutamam <gülüyor> Sonu 46 ile bitiyor. Evet. Ey dostlarım ey düşmanlarım. Bana ulaşacaksın. Rakam bu. Bana mesaj mı göndereceksin? Rakam bu. Küfür mü edeceksin? Rakam bu. Halatını mı söyleyeceksin, Rakam bu. Son sözüm. Dua mı edeceksin? Rakam bu. Bu rakamlardan herhangi biri oynarsan başkasına gidiyor. Subhanallah. İster artı bir ekle, ister eksi bir çıkar. Bak, şu rakam nakliye görevi görüyor. Şimdi o rakam benim diyelim. Geldim yanına. İbrahim sen Fevzat Selam söyleyecek misin? He, Ben taşırım. Ama Fevzah Malatya'da bu 46 olmuyor. Ben 44 yapacağım. O zaman başka nakdeci gel, başka yere gider. Sen oynayamazsın. Artı bir, eksi bir oynayamazsın. Şimdi din de aynı böyle. Tüm ibadeten bir şifresi var. Mesela ben tuvaletteki tam çıkacağım. Ya da biliyorum, tuvaletten çıkarken okunacak bir şifre bana söyler, onu okuyayım ben. Gufra neke. Ya da ek yapmak için. Yani gufra işte babamı da bağışla, annemi de bağışla. Hocam annem babam başta bu duada var. Ama o zaman diliminde yok. Yani rakamları sen iki ekleyemiyorsun. O tuvalete çıkarken. Evet. Çünkü o yapılacak en güzel şifre o. Tamam evet. hocam? Şimdi her ibadetin bir şifresi var hocam. Sabah namazı iki, farzı iki rekat mı? Evet. Bunu dörde çıkarsak hasene olmaz mı hocam? Mesela o mantıkla yaklaşırsak evet. Olur değil mi? Daha çok secde var. Ama dört rekat kıldığın zaman namazı diyor ki kusura Ben taşımam. Diyor. İki olursa taşırım. Dört ağır geliyor. Olmuyor Bir anahtarın dişleri gibi yani. Aynen öyle. Bravo. Aynen öyle. Yani olmuyor hocam. Yani bu dinin sahibi şifreyi veriyor. Sen ekleme, çıkarma. Yapamıyorsun yani. Elin kolun bağlı hocam. Allah o lüksü vermiyor. Peygamber ne vermemiş hocam? Sana mı verecek? Doğal. Yani şu tıklama oynadığından sen gidiyorsun hocam. Yani başkasına gidiyor. Sen Hı. son iki rakam söylesene bana telefon numara. Kırk e, dört. E, 44. 44. Vay tamam. Evet. <gülüyor> Hocam, Semerket'te de Mardin. Mardin kaç 46? 47. Mı? 47. Ya İbrahim'e 47 aşır Hop, hocam Ömer'e gidiyor. Ömere gider. Hocam Feyza, kusura bakma. Şu numara kuzu çevireceksin, tamam mı? Evet. Bana ulaşmak istiyorsan. O zaman Allah der ki kuluna, Ey kulum, yaptın ibadettin. Bana ulaşması istiyor musun? Ya Rabbi, elbette istiyorum. O zaman şu şifreyi tuşlayacaksın. Ben o şifreyi kimden öğreneceksin? Resulullah'tan. Peki şeyhinden ona o şifreyi vermedin. Hocam, bilatin temeli bu. Hacım, Allah razı olsun. Mesela bir dağıt olduğunu sunduğun zaman garip kalıyorsun. Mesela hı hı. bir ortamda, e, Fethi Hocamın dediği gibi, mesela bir e, hafşırlama esnasında, hı hı. Elhamdülillah, Elhamdülillah. diyoruz, yehdine vehdi kumbulla o sayıyor. Veldeyne, veldeyne, ne irhametin? Bir çok şey soruyor. Diyor ki bak, dur ya, dur, nereye gitme Resulullah Allah Azze ve Teala'm nasıl öğrettiyse <gülüyor> o kadar. davaz nereye gitme? Yok diyor, ne zararı var diyor. Annene de kattım, diyor, babanı da kattım, zülalene de kattım, hepsine rahmet okudum. Ben işte... Başka zaman söyle, tamam hocam. Aynen söylüyorum, orada da pek kalıyorsun. Nasıl yani? E... İşte dediği gibi bu mantığı anlayamıyorum. Bu mantık hocam, temel Aslında bu. Bu hapşırmakla ilgili en güzel örnek, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Birisi onun yanında hapşırıyor, diyor ki, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Eser. Öyle deyince, Abdullah bin Ömer ona diyor ki, Diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize hapşırdığımız zaman hamd etmeyi emretti. Evet. Kendisine salatu selam getirmemizi emretmedi. <gülüyor> Bak bu bir. Sa'id İbni Musayyad, Allah ona rahmet etsin e, bu tabiinlerden, birisinin fecir namazından sonra namaz kılmaya devam ettiğini görüyor. <gülüyor> Ona diyor ki bunu yapma. Yani sabah namazın farzından sonra bunu yapma. Çünkü bu men edilmiş. Bunu işitince bu sefer bu, bunu men edince kendisi bu kişi diyor ki ne yani diyor. Allah beni secde ettiğimden ötürü cezalandıracak mı? Deyince şöyle cevap veriyor. Allah seni secde ettiğinden ötürü değil. Ancak sünnete muhalefet ettiğin için cezalandırılıyor. diyor. Fatih Sultan Mehmet'in de aynı şeyi. Rasulullah Sıtās Seli'men terk ettiği sünnetler hiçbirine terk etmiyor. Maşallah. Ben bunları kılacağım diyor. Hmm. Yani ikilin namazının sünneti, yasin namazının sünnetleri, bunları hep kılıyor, hiç. Hmm. Yani daha fazla. Sen Rasulullah Sıtās Seli'men den daha fazla mı seviyorsun Allah'a? Maşallah. Evet. Hı -hı. O terk etmiş. Biz de terk etmişiz. Şimdi etmiyor. demin sizin söylediğiniz mevzu. Hani <gülüyor> dediniz ya, hani hapşırdı, dua ediyor. Onu başka Hı -hı. zaman yapsa dediniz. İbadetin. Yerini, zamanını, miktarını belirleyen Allah subhanahu ve Teala'dır. Hocam dini sahibi Sen olsan tamam. Dükkan senin. Heh, aynen öyledir. Şimdi biz buna diyoruz ki mutlak ibadetler ve mukayyet ibadetler. Hı hı. Yani inim ehlimiz bunu böyle birbirinden ayırır. Mesela zikirde mutlak olanlar var. Bir de mukayyet olanlar var. Efendim oruçta mutlak olanlar mukayyet olanlar nedir bunlar inşallah namazda hı. vesaire bütün ibadetlerde şimdi e, örnek veriyorum namazdan sonra 33 defa subhanallah hı. 33 hı. elhamdülillah 33 Allahu ekber bu mukayyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bu kadar söyledi. Yani senin 34 yapman iyilik değildir. Çünkü hı. dinde bir yeniliktir. Hı hı. Aleyhisselat, diyor ki: "İne men fi ma minhu Kim bir şey e, dinde olmayan, <gülüyor> bizim bu <gülüyor> işimizde olmayan bir şeyi iddia ederse bu ondan merduttur. Şimdi adam diyor ki, ne, ne zararı var? diyor Yani 300 desen, 500 doğrudur, zararı yok. Ancak o vakit için, o an için senden istenen 33'tür. Bunu bittir, bu mukayyet bir zikirdir. Ondan sonra kalk, kerem yürürken mi söylersin, yatarken mi söylersin, Hı. efendim uyurken mi nasıl istiyorsan söyle. Ey Saymaksızın söyle. Ben bal yiyorum abi. Sana afiyet olsun senin. Bak sana elma. Evet mi? O yüzden sözü aldım biraz bal yini inşallah. Şimdi örnek biliyorsunuz Allahü Vesselam dedi ki sabahin üç defa raziyyüllahu Rabbi Muhibbı İslam Dinı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam Nabiyyin ve akşam üç defa. Ey sen sünnete uymak için bunu yerine getirirsin. Ondan sonra sen bunu ne kadar demek istersen saymaksızın. istediğin kadar söyle. Ancak vakit tayin etme. Zaten mesela bugün ölünün arkasından Fatiha okunması da e, mukayyet yaptıkları için ey bir zaman dilimine hı hı. E, tahsis ettikleri için bidat oluyor. Hı hı. Yoksa kişinin oturduğu yerde Kur'an ayetidir. Kur'an'dan bir suretir ve Bundan, bunu okumasından ötürü sevap vardır düşüncesiyle akşama kadar Fatiha okumasında hiçbir sıkıntı yoktur. Hı hı hı hı. Ve biz buna diyoruz ki izafi bir rahat diyoruz. Şimdi bugünlerde yoğun bir şekilde hı hı. bunu e, ders olarak yapıyoruz. Çünkü ben bir yıldır reddediyorum görüntülü dersi. Hı hı. Yani e, şu an yani hep ses sadece ses e, ders yapıyoruz ama şu an görüntülü. Niçin ben çünkü bazı bir dakikalarla Kemal kardeş bilir münazaralar yaptım. Bunlar hı hı. Habeşi e, bu münazaralarda yeni he, nasıl, yeni, nasıl yeni yayılan yani. En büyük yediden, bir yani ya, hakkı mahvede. saptırmadan ne gördüysem onların da sesi kayıtlı. Münazaralar kaydettik ettiği Nasıl saptırdıklarını gördüğüm için e, bu sefer razı oldum. hani Çünkü adam YouTube'a YouTube basıyor. Bir diyor. Bidat diyor. Bidat-ı hasene iddiasında olanların görüntüleri çıkıyor. Yani bizim gibi düşünenler maalesef pek yok. Bunu bana arkadaşlar uyardılar. Sağ olsun bir abimiz var öyle şey yaptı dedi ki yani böyle yani sizin gibilerin bu hizmeti vermesi gerekiyor. Peki dedik, biz de rıza gösterdik. İnşallah bu doğrular bir katkı olacak. İnşallah. Şimdi izafi bidat ne demek yani izafi bidat? Şimdi zaten eee Allah ile bunların anlaşılması, hakkın anlaşılması. Cizafi bidat aslı itibariyle Kur'an ve sünnette delili olan bir şeyin keyfiyet yönüyle bid'at olarak yapılması, yani ortaya yapılması. Örnek, Fatiha. Fatiha suresi aslı itibariyle var, Kur'an'dan bir cüredir. Yani, Ancak falan yerde, ölünün arkasında hı hı. okuyacağım veya dediğiniz gibi secdede okuyacağım dendiği zaman, bu keyfiyetiyle izafi bid'attır. Ey, bid'attır. Ezan asli itibariyle dinde var. Hı hı. Ama denilirse ki, ben bunu bayram namazı için okuyacağım veya kısuf namazı için okuyacağım derse, aslı itibariyle bu bid'attır. Niçin? Şunun da çok iyi anlaşılması gerekiyor. İlim ehlimiz sünneti ikiye ayırıyor. Yani sünnetin o takviri, sünnet, lafzı ve vesselam'ın söylediği had hadisler veya ameli değil. Şu manada ikiye ayırıyor. El sünneti terkiye el sünneti ameliye. Ne demektir? Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnettir. Aleyhissalatü vesselam'ın... Allah Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnettir. Hocam söyledim balga döpsün. Allahu ekber. Elhamdülillah bu ortaya konmuş ilim ehlimizce. Eee eee Allahu Teala <gülüyor> ve terk Allah. ettiğini terk etmek sünnettir. Allahu Teala ve Bu söz için bana buraya gelmek yani, <gülüyor> Allah buraya gelmeye değerdi ya. Allah sizden razı olsun. Genç sık sık inşallah. He. Sağ ol sıksık gelicem. yaptığını yapmak sünnettir. Resul sünnettir. Resul sünnettir ayette diyor ya ve maa ataakumur <gülüyor> resul fehuzub ve ma nehaakum anhu fente. Resul'ün size neyi verirse onu alınız, size neyi yasaklarsa ondan sakın Ne demek istedim? Hz. Muhammed'in yaptığını yapmak sünnet, terk ettiğini terk etmek sünnet. Örnek verelim. Hz. Aişe bayram namazında ezan okumayı yapmadı, bunu terk etti. Hz. Aişe çok için çok kolay bir şeydi. Bilal'a derdi ki hey Bilal, kalk ezan oku. Ama Hz. Aişe bunu terk etti. Ha, dolayısıyla burada sünnet olan terk etmektir. Çünkü o bunu terk etti. Niçin? Yapabilmeye muktedir olduğu halde bunu yapmadı. Hı hı hı. O yüzden hiç kimse çıkıp da ya ezan lafızları Allah'ı zikirdir. Hı hı. Dolayısıyla bunun okunmasında nasıl bir sakınca olabilir diyerek mantığını işletip burada böyle bir yenilik içerisine giremez. Bu çok mühim bir şeydir. Örnek, bugün mesela saflara ip koyuyorlar hani safların hı hı. düzenlenmesi için. İrim elimiz diyorlar ki Allah Resulü mesela, özellikle ilk üç saf aralarında tek tek gezer. Tek tek gezer. Hani kiminin göğsünü, kiminin ayaklarını birleştirir ve hatta derdi ki ben önden sizi gördüğüm gibi namazda arkamdan da sizi görüyorum. Allah Azze ve Celle ona bu özellik vermiş. Burada ne demek var? Değil hocam? Şu evet. var. Bakın. Şu Asaf mı hocam? Demek imam. Hı. Bak o hem kimler var kimler yok hem onları görüyorum. Ha, aynen. Değil mi hocam? Aynen öyledir. Artık ya filan niye yok? Kaç gün görmüyorum. Akif ah, olsa hocam bakmaz zaten onlar ha. duruyor. Allah. Im. Abi o ip de düzene sokamıyor şimdi. Kur'an ve sünnet ha. iyi anlaşılmayınca o ip Tabii de abi. fayda vermiyor. Hele özellikle namazdan sonra aleyhissalatü vesselam'ın o tamamen yüzünü cemaate dönüp Hı. oturması tam dediğinize işarettir. Kim gelmiş, kim Hı. gelmiş. Hı. Hastaysa bunu, bunu biliyor. Ve şunu diyorlar yani ilim evimiz. Şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam safları geziyor. Hatta tabiinden birisi diyor ki Amr Radiyallahu'nun zamanında diyor Ömer'in safların arasında gezip ayağına vurduklarından biri bendim diyor. Göbek göbeğini çekeceği herif. Yani, Amr Radiyallahu'nun ayağına yani vuruyor diyor. Böyle saflarını birleştir. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam ta ki bir okun ucunun birleşmesi gibi yani aynı hizada, aynı safta oluncaya kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu safların içinde gezer ve onları böyle terbiye ederdi. Halbuki ip bağlamak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve çok kolaydı. Ya da birisi e, öldü. Aişe ve sellem diyebilirdi kalktı, bir falanın öldüğünü ilan et." Ve benzer yani. <gülüyor> Dolayısıyla es-sunnetit terkiyye diye adlandırılan bu şey, ey Aişe sallallahu ve terk ettiğini terk etmek sünneti. Sünnet-i ya. ameli. Hz. Rasulullah'in yaptığını Sünneti yapmak. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi Rasulullah yapmadığı şey yapıyorlar, bir daha Hasene diyorlar. Heh. Heh. Ben bu sabah namazın iki rekat sünnetini dört dakika çıkarsam ne ne zarar var hocam? Ve bunları niye kimsenin bu cesareti yapmıyor? Engel olan ne? Yani bugün bir e, bir daha normal karşılayan ya da bir daha Hasene deyip de ha, orada niye yapmıyor bunu? Orada neden yapıyor? Caydırıcı olan etken ne? Yani mevbiti okuyor. Okuyun diye sabahdaki dörden Hı. niye çıkarmıyor? He, onu niye, onu bir niye böyle yapıyor? Ha? Yani demek ki kendilerine göre bazı şeyler var yani. Bir sarı çizgiler mi var acaba? İşte Korkuyor kırmızı var. çizgiler, sarı çizgiler ha? meselesi yani. Bu oynama olmam. yapmıyorlar. Bunda da oynama yapmıyorlar. Bence en uygunu bu. Sezde var. He. Öyle ya, kulun Allah'a yakın oldu. Aynen. Yani, Neden Zaten biz bunu soruyoruz, ya. ki ölçü nedir? Yani bir bir daha ha uygulamada ölçü nedir bize söyleyin. Aynı birisine sordum. Ne yaptılar? Ya bir imamdı önümüzde namaz kılıyor. Namaz bitti. Ha şey e, hocam şey yaptı. Amin demiyor mesela okurken. Valla dallin diyor hemen hızlı okuyor falan. Ona zimkine de, niçin dedim imamdı bu? Niçin dedim amin demiyorsun? Sen amin dersen bizim de amin değişimiz. Meleklerin amin demesine denk gelir. Allah bizim geçmiş günahlarımızı bağışlar. Niçin bizi mahrum ediyorsun dedim böyle. Hı hı. Güzel bir üslupla tabii dedim. <gülüyor> Baktım. Ya dedi ki bu sünnettir falan dedi böyle. yani Tamam dedim yani sünnet dediğin nedir yani hani işe yaramaz yani olmasa da olur. Böyle mi bakıyorsun? Sünnet bize hayat veren şeydir dedim. Hı hı. Sünnet kulluğun da kendisidir. Velhasıl konu bidata geldi. Dedi ki ya işte bazı şeyler bidat, bidat-ı hasene dedi, bidat-ı seyyye. Hocam dedim tamam dedim ben sizi anladım. Lütfen dedim bana bir daha daha seni iyi anladım dedim bidat daha bana bir örnek verir misiniz yani bir tane örnek gösterin de ikine işte şu bir daha seyyiedir bana bunu söyleyin dedim Hı -hı. var dedi çok var ben dedim çok istemiyorum bir tane istiyorum dedim çünkü bütün bir hasene düşüncesiyle çıkıyor iyi Aynen. yani. bir yani. bak dedi düşünüyor Hı -hı. yok bak sigara içmekle <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü başka bir, şey. bir şey, O kadar çok gitti hani <gülüyor> Ama o da bu sözüne güldü. Yani ben gülünce o da bu sözüne güldü. Dedim ki la habla ve la ve Kendinizi kandırmayınız. Yani Allah'tan korkun. Yine birmezim böyle okuyor, baktım diyor. Allahum a rabbi hadi dâvet Ezan duasını okuyor. Neyse geldi. İyi güzel zaten yüksek sesle tek başına Hı. okuması bir dakiken. Bak şimdi işte dedi onu dedi e, derecelerin en yükseğine çıkar falan eklemeler yaptı. Omuzuna dokundum bittikten sonra. Ne dersin dedim? Resulullah aleyhissalatu vesselam eksik bırakmıştı. Sen mi tamamladın? Mı? Çünkü lafızlarda Tabii. ziyadelik yaptın. Vallahi dedim Allah Allah'a isyan ediyoruz. Resul-üesselam'ın sünnetine muhalefet ediyoruz. Yer dedi hocam bize de böyle öğrettiler dedi. Yani. Atalarımızın dini. He. Hocam işte İslam dinini vallahi bir farkına varsa da var ya ben ne yaptığımı öğrenler Ben dedim ki şu mantığı sizden alır, orada anlatırım ama inşallah buradan <gülüyor> bizimki bizde bu böyle olduğu gibi şey olur. Ancak şu numara Rumara örneği, şu numara örneği çok e, isabetli, şunun Hı -hı. bunun tefsiri ya. Yani. Aynen aynen ha, aynen. Bunun tefsiri Hı -hı. Hı -hı. he. E, bidat, bidat konusunu önemsemek gerekir. Çünkü ümmeti akidede, amelde, menhecde birçok hususta sapıklığa düşüren şey bu. Bir de hocam bu bidatın ne tür zararı var biliyor musun hocam? Ben bağlayayım siz konuşun hocam. Tamam Allah razı olsun. Bugün bir parantez açabilir miyim? E, örnek vereyim. Bugün bizim bir köylü vefat etti. Talkin meselesinde. Hmm. E, hmm. Defin işlem e, esnasında talkin verirken genç bir hoca ee, yanlış takım verdi. Annesinin ismini söyleyeceğine, babası, e, şey, e, ölenin ismini söyleyeceğine, dirilen ismini söyledi. Yani kızıdır, şudur, şunun, Aa. oğludur, şöyle derken... Melekler <gülüyor> karıştırabilirdi. Oradan, de. oradan yanındaki müdahal <gülüyor> etti. Öyle, o değil dedi, yanlış söyledin dedi, böyle söyleyeceksin dedi. Ümmü, Binti, ikisinin hı ismini hı. karıştırdı. Öyle değil böyle, o genç hocanın da kafası karıştı. Genç hocayı arka yaptılar. Sen çekirdiler, <gülüyor> Yaşlı bir Seyda geldi. Yaşlı biri geldi, okudu. O bir de ağrına gitti. Evet. Cık, yani hocam bak bir daha atlar gerçekten. allah Ekber. <gülüyor> Öyle bir şeyden denk ki baktım, o birerini tanıyorum, o gençi. Dedim ki tamam idare yani. Bunlar yanlış yaptı, sen şey yapma. Yani kızdı, bayağı kızdı. Eki yanlış bir doğru yapmadılar. Yani de havgaya kadar götürecektiler terbiyesi. Subhanallah. Dedim, şey yapma. Sakin ol, bu bize de iyi akşam budur yani. Daha uygun bir dille anlatalım. Yani hocam bak Bidat'in tehlikesi ve getirmiş olduğu şey var. Evet, şimdi, Netice. Yani, şimdi orada o yanlış isim zikredince, melekler <gülüyor> ne demiştir? Yani onu diyorum yani. Hmm. Kim bu ya? Yanlış söylüyor mu? Yani <gülüyor> kopya mı veriliyor? Şimdi buna da, hani bu ölülerin arkasına yasin okunma meselesi. Tabii siz deminki sözünüzü unutmayın. O <gülüyor> evet. önce söyleyeceğiniz. Örnek diye söylüyorum. Hani ölülerin arkasından şu an Yasin okunması. Bu ah, hadis var, Hasan bir hadis. Ancak ölmek üzere herhalde değil mi Öl Ölmek üzere. Sadece. Niçin? Mesela mesela <gülüyor> ölenize Yasin okuyunuz. Ey burada ölmek üzere olanlar. Niçin? Çünkü hadiste diyor ki: "Ve laqinu mevtakum la ilahe illallah." Diyor ki: Ölülerinize diyor la ilahe illallah telkin edin. Ey eğer bu söz gerçek manada ölüyse demek ki bizim mezarlara gidip hadi la de. Telkin yani, yani ey ona telkin ediniz. Söyleyiniz yani. Hı hı. Bunu yapmamız gerekir. Telkin edip la ilahe illallah deyiniz çünkü hadis var. Buradan hepimiz çok iyi anlamaktayız. Sünnetteki yeri de Niye? bulursunuz. Niye tercüme hatası yapılıyor ya, yıllardır? Tercüme hatası yapılıyor. Ölülerdenme de ölülerinize dendi. He, işte burada, burada ne yapıyor? Parantez açılması gerekmiyor. Mida? Parantez açılması gerekiyor. işte. Daha önce konuştuk hatırlarsanız bu tercüme hatalarının evet nellereme mal olduğunu, nasıl sıkıntıları olduğunu. Şimdi ee, burada ben o, öyle, o örneği veriyorum. Diyorum ki peki ayet meselen, Allah derken ne demek istiyor? Diyor ki yani buradan kasıt ölmek üzere olanlardır. Bunu bir dahaçça söylüyor. Yasin iddia eden. Peki şimdi burada da diyor ölülerimize Yasin okuyunuz. Niçin buradan şunu anlamıyorsun? Henüz o işitebiliyorken, hı hı. henüz işitebiliyorken ölmek üzereyken çünkü ashabın uygulaması buydu. Biri diyor bana Bakaran'ın son ayetlerini okuyun. Biri diyor bana şunu okuyun. vesaire Şimdi şuradan e, çıkartacağımız sonuç. Buna rağmen böyle anlayıp gidip o ölüye mezara konduktan sonra ey filan oğlu filan birazdan sana iki tane memur melek gelecek. Sakın onlardan korkma. Bu gelenler sana soracaklar. Rabbim hükmen dîlük men yok. Hiç onlardan korkma ve seri e, ne sarih bir dille onlara de ki Rabbim Allah'tır. Şöyle böyle bak. Yani, çok Sokuyor Bu bu zaten bu hadisi böyle anladığı için orada ona telkin ediyor. Ancak Ali Seyyid ve Selam'a bakıyoruz. Mesela Berâ İbnü'l Azib'ten gelen bir rivayet var. Müthiş hiçbir şeydir. Bir şey bir şey evet. ee, ne ne diyor abi orada? Berâ İbnü'l Azib diyor ki Ensar'dan birisi vefat etti. Lahil şeklinde diyor mezarı kazıldı. Bizler diyor onun mezarı kazılınca e, sessiz bir şekilde başımızın üstünde kuş varmış gibi oturduk. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kardeşinize dua ediniz. Çünkü o şu an hesap veriyor. İki yüz defa bunu tekrar etti. Ey! Sonra ölümün nasıl olduğunu anlatmaya başladı. Kime anlatıyor? Diriler anlatıyor. Kime anlatıyor? Ashabı anlatıyor. Hı -hı. E işte ruh nasıl çıkar? Kabre konunca melekler gelip ne söyler? Ay-ı Vesselam Bunu uzun uzun anlatıyor. Dolayısıyla buradakiler de bundan elbette ki ibretar çünkü onların imtihanı devam ediyor. Hı hı hı hı hı. Artık o ölmüş olan kimse için imtihan bitmiş. Kim bugün Kemal kardeşim verdiği örnekle isim karıştırıyor. Zaten batıl bir iş yapıyor. O batılı da yüzüne gözüne bulaştırıyor. Sonuç problem yani. Şimdi hocam Evet. <gülüyor> Şu an soframıza mandalin, e, elma var, bal var, bir de e, hurma var. Kurma var. Şimdi yıllardır sen manava gittiğinde, elma istediğinde şuna karıştırıyor musun hocam hiç? Hayır. Peki Allah tabi, sistem şöyle bir bozmuş olsaydı, bunu mandalin olarak alıyor, bir içine açıyorsun kabak çıkıyor, hı. ya da üzüm sana çıkıyor. Sistem bozulur değil mi hocam. Hı hı. Tamam. Şimdi bizim dinimiz marka dindir, tamam hocam? Dünyanın her tarafında aynı ambalaj görürse bir batılı bunun evrensel bir din olduğunu anlar hocam. Evet. Tamam. Buraya geliyor bir batılı düşün ki ben Moskvalı, bir e, yeni bu dine girecek olan bir e, Müslüman adayı. Şöyle İslam dinine bir şöyle bir geziyorum. Tamam. Bakın hakikaten bu din evrensel ve gerçekten sağlam bir din mi? Buraya geliyorum ee, diyelim ki yeni bir bidatla karşılaşıyorum ama bidatı onu anlayamıyorum ben. Demek bu dine varmış. Kayseri'ye diyorum O yok. Ya niye böyle? Ya bu soruda üretilmiş? Lan o da Müslüman, bu da Müslüman diyor. Allah Allah. Başka bir de gidiyorum. Başka bir e, bidatla karşılaşıyorum. Başkasına bir ikisi e, de yok. Ya niye böyle? Ya bazar böyle yapıyor. Hocam ben bu dine girmem. Yani batılı ikna etmek istiyorsak Af Afrika'lı yanak zaman aynı subhanekallahüme bihamdike. Kayseri subhanekallahüme bihamdike. Marka hocam subhanek şunu demek istiyorsunuz. Hı? Bidatın insanlık üzerinde, insanlık üzerinde çünkü Müslümanı ve gayrimüsü. İnsanlık üzerindeki olumsuz etkilerini ve zararlarını kesinlikle. Hocam dinin doğrulaşmasına evet. engel. Aynen öyle. Çünkü ben diyeceğim, dayı neden böyle yapıyorsun? Ya sünnettir, sevaptır ha diyor, tamam mı? Başkasına gidiyor, ya bu bidattır ha diyor. E ben hangisine karar vereceğim hocam? İran'daki şiileri farklı görüyor. Ya böyle... Yani dövünüyor, o billet yapıyor? Şöyledir, böyledir ve benzeri. Hatta bir yaz yazın. Beş Japon, Müslüman Türkiye'ye için Türkiye gelirse hatırlıyor musunuz? Evet okudum onu. He? Yani beş ayrı, bu Japon kime akılıyor? Herkes 50 senatında cemaat diyor hocam. Biri sevgili müşrikler diyor. Biri diyor partime oy ver diyor. Biri diyor bu tarkat dinidir. Biri diyor işte selef. Yani Japon girmez ki bu dine hocam. Beş ayrı kafanın ses. İslam'ın en büyük düşmanlarından yaşayan fraun. E, bu çıkıyor diyor ki. Yani. Haçlı seferleri ilan ediyor, diyor ki bütün Müslümanlara tasavvufu benimsetmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani düşünün İslam düşmanı, İslam'ın Müslümanların kanını ikisi doymayan biri hı hı. tasavvufu, tarikatı teşvik ediyor. Şimdi uyuşturacak hocam. Uyuşturacak. Hı hı. Yani kuzu, de, ku, şey, kurtu ne? kuzu yapacak hocam. Onun tavsiyesi. Kesinlikle Sen düşman reçetesi ilaç alıyorsun. Bunun gibi hı. bir şey hocam ya. Düşmanın şifa edecek bir şey verir mi? Hı. Şimdi hocam, ee, bu konuda ben ne diyecektim? Şu an kayıt yapıyor mu? Yani bir hakkında ben bilgilerim bunlar. Ama e, farklı bir konu. E, yani bu konu için hocam size yemin edeyim e, en az 10 kere buraya gelenecek bir konu. Yani evet. İstanbul'da. Evet. Yani bu, e, bu konu için. Bu konu Allah'ın izniyle ömrünüze ömür katacak bir konu. E, yine şimdi anlatacağım konu. Çok uzun değil. Kısa ama ee, nasıl anlatayım? Yani ben eminim Allah'ın zevbe gittiğinizde bir şükür secdesi yapacaksınız. Allah'ım sana hamdolsun sen şu ceset üzerine bize bu bilgileri verdin ya diyeceksiniz. Tamam hocam. Ömrünüze ömür katacaksınız. Ondan sonra. Kıyamete kadar ameliyatleriniz açık kalacak. Bak hocam ne garantiler veriyorum. Maşallah Seyredin. <gülüyor> hocam bak. Şimdi mevzusu. Hocam. Şimdi ben 2012'deyim, tamam hocam. Şurası da ben ölüm tarihim diyeceğim, yaşlıktan gelecek ölüm tarihi. En fazla 100 sene yaşarım. 150 sene yaşarım en fazla. Bakıyorum böyle yukarıdan bakıyorum, şurası 150 sene hocam, tamam. Şurası tam duvarını bir de kıyamet saati. Hı hı. Benim yapabiliyorum ben bu dini ölünceye kadar seçmedim. Ben dinine hizmet etme şeyini görev vazifesini Ölünceye kadar yapmadım. Ben Çünkü işte ki, kıyamete kadar ben e dinine hizmet edeyim. Yani o saate kadar ben yaşamayı ümit ediyorum. Tamam mı? O sur sesini en son ben işteyim. Ben güne bütün tüm insanlar helak oldu, bitti. Artık insan yok. Ya en son benim canım. Artık art insan kalmadı. Tamam hocam. O yüzden ben 60 yıl, 70 yıl unuttum. Yani unuttum. Şu an kaç yaşındasın abi? 40. <gülüyor> ben de 43 yaşındayım. Peki ne kadar yaşayacaksın? Biz kıyamet saatine kadar hangi halklı yol üzerinde? Da, İslam daveti üzerinde. Hadi çık yola bakalım. Allah seni bu yolda görmek istiyor. Evet. Devam ediyorum, ediyorum, ediyorum. Örümüne bir geldi. Fevzat dur dedi. Sen kimsin diyorum. Fevzat e, artık yeter yani. Seni Allah'ın katına çıkaracaksın. Yarabiliyorum. Bu senin memurun. Kenara çekilse ben oraya da devam edecektim. Ben bu hiç hesabına yoktu bu. Çünkü ben hep orayı hesapladım. O yüzden ben şu ecri istiyorum senden. Tamam hocam? Bak 150'ye kadar pratikli. Niyet artık pratik. Bu saatten sonra kalan kısım niyet. Evet. Allah niyet tecrübe etmiyor veriyor. hocam? Evet, veriyorum. Veriyorum. Ha, o zaman biz ya yani ne yapalım? İşte, ee, davet edeceğiz. Peki, ölüm meleği geldi yanına. Dedi ki İbrahimciğim dedi. sal veriyorum. Hı hı. Birazdan Allah'ın katına seni çıkaracağım. Allah sana dese ki, nasıl bir projeyle geldin? Şu kalan kısmından bahsedelim. Ya da bir projem yoktu. Hocam sen ölmüşsün haberin yok. O yüzden biz ne yapacağız biliyor musunuz hocam? Böyle bol proje yapacağız. Ama hep bu yol üzerinde olacağız. Sadece bizi durduran ölüm meleğinden başkası olmayacak hocam. Ben de ya derim şuraya kadar geldim. Daha bunlar vardı. Yani ben böyle ümit ediyordum. Yani o pastayı ben istiyorum. Allah talep vermekle mülküne bir şey eksilmeyecek ki. Çünkü <gülüyor> artık hocam ölüm taleben unuttum. Şu an 43 yaşındayım. Tamam hocam. Ben o saate kadar yaşamaya Allah'tan ümit ediyorum. Tamam Ümit ediyorum. Ümit ediyorum ama bu pratikte de var. Bak, gerçekte nasıl var biliyor musun? Seyredin. Şimdi, şu bir ceset mi? Evet. Ceset. Bu cesedi arabaya benzetiyoruz evet. hocam. Tamam İçindeki şoförü de ruh dediğimiz İçindeki şoför. Tamam. Ama nasıl bir şey biz bilmiyoruz. Bu ruh cesede hareket ediyor. Ama şerde ama hayırda. Tamam Ben bu ruha şu kadar bir bilgi yükledim. Benim tüm bilgilerim bunlar. Kur'an, sünnet, hadis, tarih, davet, uslup, sahabe, madem, bunlar. Bunlar ben benzinim. Hı. Tamam. Şu da benim ruhum. Bu bilgi, bunun kontrol altında. Bu bilgiyi bu cesede yüklüyor. Bu cesedi bunu hareket ettiriyor. Sana Kur'an anlatıyor, sevap alıyor. Sana hadis anlatıyor, sevap alıyor. Bu ceset, bunun hammallığını yapıyor. Tamam mı hocam? Evet. Allah katına beni Değerli, bu ceset değil yani. Kimli bu ceset değil. Şunlar ve pratikler. Allah sana buna bakıyor. Tamam hocam. Evet. Ben diyorum yararlıyorum. Senin kalpten feyuslak birisi bu mu? Evet bu. Bu da bu işin nakdiyesini yapıyor şu ceset. Ben bu bilginin aynısını, fotokopu yapıp 25 yaşındaki bir delikan kafasına koysam o yürüyen feyuslak olmaz mı? Evet. Aynı hocam. Bu da et kemik, o da et kemik. Sorun değil ki. Ha, o zaman ben diyorum ki bunu yani benim o şeyimi bilgilere biz kodlama yapalım hocam. Hı -hı. Diyelim ki F nokta B. Tamam mı hocam. Benim yer avlıyorum ben. O saate kadar şunu yer üstünde hareket halinde böyle dolaşmasını istiyorum. Ama merkez ölecek. Ben bunu biliyorum. Hı -hı. Fakat sadece bu şu ceset bina yıkılacak. İçindeki yüzde bilgisayar başında başına ölmeyecek yani. Çünkü o bu. Tamam hocam. Hı -hı. Mesela ben yatarken diyelim geceleri bitene bayan benim kitabımı almıştır. Okuyordur. Arkasında ben yok muyum? Bak bacım diyorum. Hı hı. Öyle hı. yani. Aynı. Ana cesedin uyuması demek bu kitabın ebediyen açılmaması demek değildir hocam. Şu an İbn-i Hacer şunu açtığın an melekler takır takır aşağı indirtiyor diyor. Sadaka-i cariye dediğim Ben şey. ona, Onu anlatmaya He. çalışıyorum. Ama bak sadaka-i cariye zaman o şey hocam o yüzden şimdiye kadar söylemedim. Sen nasıl anlatacaksın diye bak, bekliyorum. E ben e, şimdi hocam bazı kavramlar var. E, biraz pasif kalmış tamam mı Bak kavram suçu değil. Akşamki verdiğimiz örnek gibi. Allah arzası için Aynen. ama o nedir? Ha, susmak. Yani, o susmak? Ha, bu. Hı -hı. Ben bu kavrama saygım var kenarda. Bak şu an kenadıma kenarda diyorum. Ha, yoksa bu şey haksızlık oluyor. Ne demek salacak kenarda? Ben yani bakmıyorum. bu karlı alışverişi bu kelime ile e, dolduramıyoruz. İyi anlayıp. Çok güzel. Ha, o manada. Çok güzel. Çok güzel. Sen daha iyi e, e, şey ifade ettin. Şimdi ben diyorum ki diyorum ben bunu fotokopu yaparsam tamam hocam binlerce üretirsem bunu binlerce işe sunarsam binlerce ilişki yürüyen feyze olmuş olur. Zaten sen de ona değer veriyorsun. Bu cesede değil. Bu ceset yaşlanmış umurumda değil. Yani bu açıdan bakarsak umurumda değil. Tamam hocam? O zaman benim azile ne yapmam gerekiyor hocam? Şu ceset e, şey bilgileri ama internet, ama kitap, ama gazete, ama broşür, ama dergi hiç her neyse bir şekilde yer üstüne tutmak hocam. Eğer ben bir döküman bırakmadan toprağa girersem ham bu giriyor toprağa. O zaman ben kaybediyorum. O zaman. O yüzden. E, o dediğiniz o 150 yılda bitiyor bu iş. Bitiyor 150. Yani, olarak yani. Araba indiriyorsun bir dükkan. Herkes. Alışveriş yaparken sen orada böyle bekle. Kıyamet günü hedefin öldü. Öldü gitti. Şimdi ben diyeceğim yara diyeceğim. Ben o saate kadar ben biliyorum ki sen niye ecir veriyorsun. Ama Allah'ta şimdi hocam, kim balık yemek istese sahile gitmek zorunda. Tut, Tutamazsa ayrı konu. Ama dağda sen daha başta yara bir balık olsa diyeceğim kendini kandırırsın hocam. O zaman biz sürekli madem kıyametle yaşamak istiyoruz hocam, şu davet yolu hep davet yolu, hep burada devam edeceğiz. Allah'ım hamdolsun davet yolundayım. Ben oraya kadar yaşamak istiyorum. Ve ben çok mutluyum. Anlatıyorum, anlatıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ölüm mele geldi. Zaten seni Ya da çok da değilsin yani. Korkmuyorum. Anlatabildim mı hocam? Çünkü de. Ama o söz güzeldi. Yani İbrahimciğim derse bana çok sevinirim. yani Zaten bedeller inşallah. Şimdi, tamam. Şimdi Ozan Doğru biliyor musun? Ölüm meleyle artık dost oluyorsun sen. Çünkü neden? Kalan kısım eyvah eyvah kısım değil artık. Çünkü sen hesabını ölüm yok. Sen hesabına, ya hocam Çin'e de niye davet etmeyin? Orada bir buçuk milyar pasta var. Ya Çin'deki hayvanlarla konuşuyorum ben hayal dünyanın. Biliyor musun hocam? Hayvanlar ne diyor? Biliyor musun? Fevzat diyor. Ne olur diyor. Gel akide buraya gelsin. Biz rahat eder Bize zulmediyorlar bunlar. Allah Aynen bunlar. hocam. Cihadı, e, Hı -hı. lafınızı gördüm. Biz sadece e, hür insanları hürleştirmek için değil cihadı Hı -hı. ediyoruz. Esir altındaki hayvanları bile hürriyetlerine kavuşturmak için... Kimi de... sözü bu? Vallahi güzel söylemiş. Çünkü niye? Hocam... E... Sirktekiler falan. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu adamın balı yenir abi. Ye. Ha, inşallah. Şimdi o zaman edep kıyamet olursa ne oluyor biliyor musun hocam? O zaman kıyamet Hı -hı. o saati var ya seninle farklı konuşuyor. İbrahim diyor sen büyük bir pastaya talipsin elini çabuk tut diyor. Tamam hocam? Yani niyet ecir fena değil, güzel. Ama amelli daha e, tatlı gibi geliyor. Tamam mı evet. hocam? Belki de Allah talep bazı e, şeyler niyeti daha çok ecir veriyor. Hı -hı. Yani amelde hata olabiliyor. Yani e, Sünnet uygunluk bazen olmayabilir diyelim. Hı -hı. Eksik olur, fazla olur, memnun olur. Ama niyette eksik fazla olmuyor yani. Hı -hı. Niyet sayısı tamamdır. Evet. Bu formülle artık kim dinler ben bunu bilmiyorum. Bir defa şunu bilin ki ömrünüz kıyamada kadar uzar yani. Aynen. Allah için şu kaydı Hı -hı. o hedefe ulaşmak için bir araç kabul etmiş. Öyle gör i̇nşallah. yani. İnşallah. Ve inşallah davetini yapar. Ha, çağrını inşallah. yap. Ha, inşallah. Olur ki senin bu sözünden ötürü hakkı görecek, Hı -hı. silkelenip kendini doğrultacak Hı -hı. ve gerçekten ben bunu için varım ve bu olmalıyım Hı -hı. diyecek Hı -hı. birileri çıkar inşallah. İnşallah. He. Allah kolay hocam zor değil yani. Ben aynı <gülüyor> şunu düşünürdüm yani çok da şeyle barışık değilim. Genelde şeyler bana yardımcı olurlar. Yani bu işten anlayan bir Hı -hı. Musa var mesela bizim. Ankara'da bir arkadaş. Evet, evet. ee, Tanışmadım ama çok değilim. E, o genelde girer ve bir, tembiyen, böyle bir program var o girer bana yapar. Şöyle Hı -hı. kaydet böyle yap falan diye. Hani ona vaktim yok anlamında. Allah'a. Tabaka-i cariye hep endişemdi benim. Hı -hı. Ne yapabilirim? Hı -hı. Yani Hı -hı. Bunu düşünüyorum yani. Ne yapabilirim? ha? İşte bir şeyler ortaya koymak. Yani neyi bizden sonra da yani bu şeyi sürdürecek Hı -hı. falan. Allah azze ve celle bu şekliyle nasip etti. Hı -hı. Elhamdülillah. Elhamdülillah şu an e, en azından yüzlerce ders oluştu. En azından dinlenebiliyor. Yani bütün konular hassasiyetli. En azından biz nakilci olarak görüyoruz. Ey Elhamdülillah. hakkı konuşmuş ilim ehlimizin Söylediklerini taşımak, nakletmek. Bu fırsatı da değerlendireceğiz, diğerini de değerlendireceğiz. Çünkü biz iman etmişiz ki فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرْرَا يَرَهُ Allah razı olsun. Herhalde bu anlaşıldı. Var mı başka bir şey? Allah size razı olsun. Ramanlar yemediniz Eyvallah.